Meal ve tefsirini aktaracağız. Ayet-i Kerime'de Hz. İsa'nın lakabı olarak anılan Mesih kelimesini birçok müfessir Arapça mesh kökünden türemiş kabul ederek buna değişik manalar vermişlerdir. Kelimenin Aramice aslı olan meşiha ve İbranice aslı olan maşiah sıvazlanmış anlamına gelmekte olup, İsrailoğullarında hükümdarlık görevine başlarken kahin, üst düzey din adamı tarafından kutsal yağ sürülmesi geleneğine bağlı olarak krala Mesih unvanı verilir olmuştur. Muhammed Abduh, Mesih lakabının bu gelenek içinde taşıdığı anlamın Hz. İsa'ya uygun düştüğünü şöyle açıklar. Hükümdar, adaleti gerçekleştirmesi ve halkın uğradığı haksızlıkları gidermesi için başa geçirilir. İsa Mesih de bunu yapmıştır. Zira Yahudiler, Hz. İsa peygamber olarak gönderildiğinde kutsal kitabın lafızlarına sımsıkı yapışmış, kutsal kitap yazarlarının ve ferisilerin anlayış ve kuruntularına mutlak biçimde teslim olmuş bulunuyorlar, bu sebeple de büyük sıkıntılar çekiyorlardı. İşte Mesih onların dinin gerçek amaçlarına dönmelerini ve haksızlıkları ortadan kaldıran kardeşliğe yönelmelerini sağlamıştır. Mehreşit Rıza bu yorumun Hazreti İsa'nın hükümdarlığının maddi değil manevi, ruhani olduğu anlamına işaret ettiğini belirttikten sonra bu ayette Hazreti İsa hakkında Mesih kelimesinin bir özel isim olarak kullanıldığı ve özel isimlerde sözlük anlamının taşıdığı sıfatların bulunmasının şart olmadığı fikrini daha kuvvetli bulur. Bazı müfessirler Mesih kelimesinin İbranice'de mübarek, kutlu anlamına geldiğini belirterek bu anlamla nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı. Mealindeki ayet arasında bağ kurarlar. Ayet-i Kerime'de Hz. İsa Meryem oğlu şeklinde anneye nispet edilmekte böylece bir taraftan onun babasız dünyaya geldiğine ve Allah katında özel bir yere sahip olduğuna diğer taraftan da Hz. Meryem'in öteki kadınlara üstünlüğüne işaret edilmektedir. Burada Meryem oğlu buyrularak Hz. İsa'yı haşa Allah'ın oğlu kabul eden Hristiyanlara reddiyede bulunulduğu da gözden kaçırılmamalıdır. İtibarlı diye çevirdiğimiz vecih kelimesi şerefli, itibarlı, yüksek mertebeye sahip anlamlarına gelir. Hz. İsa'nın dünyadaki itibarı peygamberlik ve diğer insanlara üstün olma, ahiretteki itibarı da kendine şefaat yetkisi verilmesi ve cennette yüksek mevkilere konması şeklinde açıklanmıştır. bir ayet-i kerimede Hz. Musa'ya kavminin büyük sıkıntılar çektirdiğine değinildikten sonra, onun Allah katında itibarlı, vecih olduğu belirtilir. Hz. İsa'nın da ağır ithamlara maruz kaldığı göz önüne alınırsa, burada reva görülecek kötü muamelenin onun değer ve itibarına halel getiremeyeceğinin bildirildiği, ayrıca dünyada da, Ahirette de itibarlı buyrularak Hz. İsa'nın tebliğ görevi esnasında horlanacak olsa da daha sonra asırlar boyu insanların ona gönüllerinde ulvi bir yer ayıracağı manasının da bulunduğu düşünülebilir. Buna bağlı bir anlamda onun bu şeref ve itibariyle ilahi tebliğ görevi ve kulluk vasfı arasında sıkı bir irtibat bulunduğu ve insanların ona tanrılık vasfı vermesinin gerçek statüsünde bir değişiklik meydana getirmeyeceğidir. Yakın kılınanlardan, mukarrabinden maksat, meleklerden özel konum ve göreve sahip olanlar, Allah katında yüksek mertebeye layık görülen kullar, dünyada yüksek mevki sahibi kişilerden itibar gören insanlardır. Burada da Hz. İsa'nın Allah katında çok üstün bir mevkiye sahip olacağı bildirilirken, aynı zamanda O'nun kulluk sıfatına imada bulunulmaktadır. Bazı müfessirler bu kelimeyle O'nun göğe kaldırılacağına ve meleklerin arasına katılacağına işaret edildiğini belirtirler. O, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu. İşte öyle Allah dilediğini yaratır, bir işin olmasını istedi mi ona sadece ol der, o da verir. Hz. İsa'nın beşikteyken konuşacak olması olağanüstü bir olay olmakla beraber, yetişkinlik çağında konuşacak olması doğal bir durum olduğu halde, Ayet-i bundan niçin söz edildiğine değişik açıklamalar getirilmiştir. A. Beşikteyken de yetişkinliğindeki gibi yani gerek içerik gerek üslub olarak peygamber tavrıyla konuşacağına işaret edilmektedir. B. Hazreti İsa'nın yetişkinlik çağına kadar yaşayacağı annesine bildirilmiş olmaktadır. Kehil kelimesinin Arap dilinde taşıdığı anlamlara göre bu çağın başlangıcı, genellikle 30 yaş veya birkaç yıl sonrası şeklinde belirlenmiştir. C. Hz. İsa'nın değişik dönemlerden geçmesi, bu dönemlerde farklı haller sergilemesi, onun Tanrı olarak düşünülemeyeceğinin açık bir belgesidir ve bu yolla Hristiyanların sakat inançlarına reddiyede bulunulmaktadır. Hz. Meryem'in ''Benim nasıl çocuğum olur?'' şeklindeki sorusunu bir taraftan vicdanen kendisinden emin olduğunu gösteren bir hayret ifadesi, diğer taraftan böyle bir doğum sebebiyle maruz kalacağı ithamlara işaretle söylenmiş bir çaresizlik ve Allah'tan yardım dileme ifadesi olarak düşünmek mümkündür. Burada asıl önemli olan husus, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Meryem'in iffetine ve Yüce Allah'ın Hazreti İsa'yı olağanüstü bir yolla yaratma iradesine kuşkuyla bakma sonucunu doğuran her türlü bilgi ve yorumun yanlışlığını kesin bir biçimde ortaya koymuş olmasıdır. Bu konuda İncil'lerde yer alan bazı yanlış ve çelişkili bilgilere daha önce işaret edilmişti. Ayetin lafsi anlamı, bana bir beşer dokunmadığı halde nasıl çocuğum olur şeklindedir. Fakat bu ifadenin insan eli değmediğini belirtme değil, bir erkekle cinsel ilişki ihtimalini tamamen bertaraf etme amacını taşıdığı açıktır. Bu sebeple, mealinde, bu anlam Türkçedeki bir deyimden yararlanılarak, bana bir erkek eli değmediği halde şeklinde yansıtılmaya çalışılmıştır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Eren.